İzleyenlerimiz tekrar birlikteyiz inşallah. Bazı izleyicilerimiz rüyalar göndermiştir. İnşallah kendilerine özel olarak cevap vereceğiz inşallah. Efendim Hızır Akkaya selamünaleyküm Aleyküm demiş. Raziye mertebesindeki bir insan veya kemalat mertebesindeki bir insan artık günah işlemez mi? Evet. İsmi üzerinde razıya mertebesinde, merziye mertebesinde ya da kemanatta olsun, manevi olarak günah işlemez. Asla şirke düşmez. İnsanın nasıl kendisini unutması mümkün değilse asla Rabbini unutmaz. Kendini görmez, kendini bilmez, Rabbini bilir. Onun bütün gönül aleminde söz hakkı Allah'a aittir çünkü. Ama zahiri olarak e, ufak tefek e, hatalar işlenir, işleyebilir, yanlış yapabilir, eksik yapabilir. Ama manevi açıdan asla yanlışa düşmez, hataya düşmez, günaha düşmez. Bir beşer olarak e, beşeriyetten kurtulmaz çünkü. Evet, ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ben de sizin gibi bir beşerim. Sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. Bir beşer olarak Olmaktan kurtulmaz yani. Ee, ama manevi olarak şirke düşmez, yanlışa düşmez, hataya düşmez. Ama e, zahiri olarak bir beşerdir, hata işleyebilir. İşleyince hata hemen tövbe eder, hemen istiğfar eder, hemen Allah'a sığınır. Evet. Efendim Derya Kaya'da selamını aldık. Elhamdülillah demiş Allah razı olsun. Efendim Rafet Danışmaz İstanbul'dan, Efendim Rabbim sizden razı olsun inşallah. Amin. Sizinle telefonda görüşebilme imkanımız olur mu? Seni hep özlüyorum, sizi çok seviyoruz Allah'ın izniyle demiş. Allah razı olsun olur inşallah. Telefonu bıraksın, müsait olunca arkadaşlar getirsinler, görüşürüz inşallah. Efendim Serkan Bayram hayatımda ilk defa bir önder pirt edindim. Şükür Rabbime huzurluyum. Uzaktan da olsa efendi edindim. Allah Efendimizden razı olsun. Efendimizin gönlünü, gönlüne işleyenler o kelamları canın değil cananın söylediğine tanık olacaklardır. Allah Efendimizin ışığını ve onun vesilesiyle Resulullah'ın kelamlarını gönlümüzden eksik etmesin. Anladım. Efendimizin mübarek ellerinden öperim demiş. Allah razı olsun. Teşekkür Efendim bir izleyicimiz istihare namazını bize açıklar mısınız demiş efendim. İstihare namazı. Evet. İstihare namazı herhangi bir şeyi Allah'a sormak değeldir. Yani hayırlı midir, hayırsız midir? Ya Rabbi bana göster demek değildir. Böyle bir namaz yoktur. Ama hayırlı olsun diye iki rekat namaz kılıp Allah'tan hayırlısını dilemektir, istihare namazı. Yoksa Ya Rabbi bana göster hayırlı midir, hayırsız midir, ben ona göre hareket edeyim demek yanlıştır. Böyle bir namaz şekli yoktur, böyle bir namaz yoktur. Ama şu işe niyet ettim, Hakkımızda hayırlı eyle Ya Rabbi deyip iki rekat namaz kılıyorsak bu doğruydu. Bununla beraber Allah insana akıl vermiş, irade vermiş, İstihare değil ama istişare vardır. İstişare Allah'ın emridir. Yani bir tek kendi aklıyla hareket etmeyip hangi konu olursa olsun o konudaki istişare edebileceği ehil olan kimselerle istişare etmek lazım, sormak lazım. Onların fikrini, düşüncesini alıp öyle hareket etmek lazım ki istişare mutlaka bize hayrı kazandırır. Mutlaka bize doğru yaptırır. Yanlışları ayıklama imkanımız olmuş olur. Evet, istihare değil ama istişare Allah'ın emridir. İstihare de hayır olsun diye kılınan namazdır, yapılan duadır. Allah'tan istememizdir. Evet. Efendim Deniz Karadak, hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler. Size sorum karşımdaki <gülüyor> insan bana küçük de olsa Kırıcı laf söylerse kırılırım. Bir daha eskisi gibi olamam ona karşı. Öz kardeşim dahi olsa konuşmak istemiyorum. Arada en az 3-4 gün geçerse yavaş yavaş açılıyorum. Bu hımdan dolayı pişman oluyorum. Sizde yapmış olduğum bu davranış sizde sizce yapmış olduğum bu davranış doğru mu? Bana yardım edin. Hayırlı dualarınızı bekliyorum. İyi geceler demiş efendim. Allah razı olsun. Bazı şeyler bizim elimizde değildir. Gönlümüzün kırılması da bizim elimizde değildir. Böyle bir durumda kırılabiliriz. Ama mümkün mertebe kendimizi çabuk toparlayıp e, affetme yoluna gitmemiz gerekir. O her ne yanlış yapılırsa yapılsın onun için bahaneler üretmek lazım. Evet, Bunu şundan dolayı söyledi. Bunu bilmediğinden dolayı söyledi. Kırılacağımı anlamadığından dolayı söyledi deyip bahane bulmamız gerekir ki bundan bu halden kurtulabilelim. Eğer bahane bulursak inşallah kurtuluruz. Bununla beraber eğer bu tanıdığımız biri ise, sevdiğimiz biri ise, kardeşimizse nasıl bakmamız gerekir? Allah bir kulun hesabını görürken sevaplarını bir kefeye, günahlarını bir kefeye koyup öyle tartar. Eğer sevapları ağır gelirse bu durumda onu iyilerden sayar, cennete gönderir günahlarından bir fazla gelirse, biz de sevdiklerimize muamele yaparken, öyle muamele etmemiz gerekir. Onunla beraber kazandıklarımıza bakmamız lazım. Onun iyiliklerine, güzelliklerine, samimiyetine, yakınlığına, sevgisine bakmamız lazım. Hepsini bir hataya, bir yanlışa, bir kusura e, satmamamız lazım. Feda edip kurban etmememiz lazım. O güzelliklerini sevgisini, yakınlığını, dostluğunu öne alıp onunla, onlarla o hatayı, kusuru, yanlışı silmemiz lazım. Eğer böyle yaparsak bu halden de kurtulmuş oluruz. Yani bakışımızı Allah'a göre değiştirip Allah'a göre bakmamız gerekir. O kullarına nasıl muamele ediyorsa bizim de Allah'ın nazarıyla nazar edip öyle muamele etmemiz lazım. İnşallah böyle yaparsak bu halden de kurtulmuş oluruz. Efendim bir izleyicimiz. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Ben bazen muhabbetten coşup içimden mürşidime kurban olayım. Onun çekeceği tüm sıkıntıları ben çekeyim. Allah beni ondan ayırmasın da ne olursa olsun gibi cümleler kuruyorum ve bunu o an geçte, o an gerçekten büyük bir şiddetle hissediyorum. Ama hemen ardından içim daralıyor ve gerçekten bunu yapabilecek birimisin diye soruyorum kendime. Yani kendime imanıma bir güvensizlik hasıl oluyor. Bu durum beni üzüyor. Gözü kara bir aşık olmak istiyorken bu güvensizlik beni sıkıntıya sokuyor. Rahat olamıyorum. Bu durumda nasıl yapmam gerekiyor? En sevgilinin emanetinde olun inşallah. Evet. Birinci hali manevi halidir, gönül halidir. Mümin olan halidir. Mümince tavır koyduğu halidir. Allah'a güven, Allah'a tevekkül halidir. Birinci hal. İkinci hal ise nefsten kaynaklanan bir haldir. Nefsi hemen araya girer. Şeytan vesvese söze verir. Oysaki böyle bir durumda nasıl bir cevap vermesi gerekir? Her şey Allah'a ait değil midir? Mülk onun değil midir? Biz ona ait değil miyiz? Biz eğer onu kazanırsak kaybedeceğimiz bir şey olur mu? Onu kazanamazsak kazandığımız bir şey olur mu? Olmaz deyip nefsi ikna edip susturmak gerekiyor. Aynı şekilde şeytanın verdiği vesileseye de cevap vermek gerekir. Eğer her halükarda mutlaka bu hayatımız bitecekse, mutlaka bu hayatı bir şeylerin ya da birilerinin yolunda kurban ederiz, feda ederiz. Ama karşılığında alacağımız şey ne olur? Neye kurban etmişsek ancak onu alırız. Eğer o fani bir şeyse onu bırakıp gitmek zorunda kalırız. Ama eğer kazandığımız baki olana aitse, ebedi olana aitse, Allah'a aitse, ahirete aitse bu bizim olmuş olur. Eğer biri, bir müşidik ameli tabi olmuşsa bu herkes için geçerlidir. Allah'ın rızasını istiyor, yakınlığını istiyor, dostluğunu istiyor, cemalini istiyor, sevgisini istiyor, Rabbini istiyor. Kendi kendini istiyor. Allah'ın kendisine nefrettiği ruhu istiyor. Bunun karşılığında feda edilmesi, kurban edilmesi gereken bir şey olması gerekmez mi? Feda edilmesi, kurban edilmesi gerekir derken bunu kurban etmesi gerekmiyor. Ama gönül itibariyle böyle bir halde olması gerekiyor. Allah'a karşı samiyetini gönlüyle göstermesi gerekir ki evet, Ya Rabbi seni istiyorum, rızanı, dostluğunu istiyorum. Bunun karşılığında her ne olursa olsun onu da yapmaya hazırım. Demezse zaten onu alamaz. Evet, birinci hal doğruydu. İkincisi, nefisten kaynaklanıyordu. Nefis teskiye oldukça, terbiye oldukça gerektiğinde onu ikna da etmemiz gerekir. Ne dememiz gerekir? Evet, nefsine bak. Eğer sen bana tabi olursan ebediyen her istediğin senindir. Rabbin sana böyle vaat etmiş. Ama ben sana tabi olursam ebediyen kaybederiz. Bunlar beraber Rabbimizi kaybederiz. Yani böyle bir durumda nefsimize söylememiz lazım. Benim sana uymamı, tabi olmamı nasıl istersin? Eğer uyarsan beraber kaybederiz. Sen de kaybediyorsun. Ama sen bana uyarsan Ebediyen kazanırsın. Bu durumda o da boyun düker, yapması gerekeni yapar. Evet. Efendim, Trabzon'dan Nur Doğan Barış, selamünaleyküm aleyküm. selam. Efendim, insandaki vehim kuvvetinin çok kuvvetli olduğunu, olduğunu ve kendimde de çoğu insanda da bu kuvvetin hakikati olmayan bir maneviyatı dahi kurguladığını görüyorum. Evet. Vehim kontrol altına alınabilir mi? Vehmin insanda mevcut bir esma ile alakası yahut aidiyeti var mı? Evet. Hürmetlerine arz ederim demiş. Allah razı olsun. Çok güzel söylemiş aslında. Doğru. İnsanda öyledir. Mani olarak da böyle bir vehim kuvveti oluyor. Vehim aslında zan demektir. Olmayan bir şeyi varmış gibi. E, kabullenmektir, kabul etmektir veya kabul ettirmeye çalışmaktır. Bunun karşılığında herhangi bir esma yoktur. Ama esmanın çünkü tam tersidir. Esma hak, vehim ise, zan ise batıldır. Allah ait i de öyle buyurdu. Zan, ilimden hiçbir şey değildir. Onlar zanna tabi olurlar. Zan, ilimden hiçbir şey değildir. Olmayan bir şeye İlim olmayan bir şeye tabi olur bir şey olur. Bir boşluk olduğu içindir. Vehim oluyor, zan oluyor. Gönülde boşluk var. O boşluğu mutlaka Allah'ın isimleriyle doldurmak gerekiyor ki zandan kurtulabilelim. Allah'ın ilmiyle marifetullahla doldurmamız gerekir ki o zandan kurtulmuş olalım. Yoksa zandan, vehimden kurtulmak mümkün değildir. Çünkü gönül boşluk kabul etmiyor. İman boşluk kabul etmiyor. Allah'ın isimlerinin tecellisi boşluğu kabul etmiyor. Boşluk olduğunda oraya mutlaka vehim gelir, zan gelir. Şeytanın verdiği vesvese gelir ki hepsi aynı kaynaktan gelir. Olmayan bir şey. Zan, vehim, vesvese evet, doldurabilmek için hakikati almak gerekiyor. Allah'ın isimlerine tam iman etmek gerekiyor. Varlığından kurtulup, hakiki varlığa ermek gerekiyor. Kamil manada iman etmek gerekiyor. İman etmek gerekiyor ki bütün varlığımız Allah'a ait. Üzerimizde, gönlümüzde söz hakkı O'nundur. Yetki O'nundur. Biz O'na aitiz. Kendi benliğimizden, vehmemizden kurtulup, Allah dememiz gerekir. Onun için söylüyoruz, Allah diyenler ben demekten kurtulur. Ama ben diyenler Allah diyemez. Allah demesi mümkün değildir. On sefer Allah der, on birinci sefer bakıyorsun ki ben dedi. Hala benliğinden kurtulmadı. Zaten müşid-i e tabi olmak da bunun içindir. Kendi vehmi olan benliğinden kurtulup gerçek manada Allah demektir. Allah'ın bekasıyla beka bulmaktır. Buna kısaca fena ve beka deniyor. Fenayı kul kazanıyor. Kul tarafındandır. Beka Allah tarafındandır. Kul eğer ben yokum Allah var derse. Elbette ki bu safa safa olan şeydir. Önce ben yokum mürşidim var. Resulullah Efendimiz var. Evet. Onda tecelli eden evet Allah'tır deyim. Bundan kurtulması gerekir. Sonra Allah bekayı ihsan eder. Kul. Ben yokum Allah var deyince bekayı bilmiyor. Allah'ın tecellisini bilmiyor ama kendi vehmini biliyor. Kendi zanını biliyor. Bundan kurtulup Rabbim ne dediyse o. Allah ne dediyse o. Dediyse bu durumda kendi vehminden kurtuldu. Allah da ona bekasıyla tecelli eder ki hakiki varlığa sahip olur. O zaman görür. Ben bilmiyorum Allah biliyor deyince Allah da ona öğretir. Çünkü Allah'ın bilgisini kabul etti. Kendi vehmini zannını bıraktı. Allah'ın bilgisini kendi bilgisine tercih etti, vehmine tercih etti. Bununla beraber Allah'ın hakiki varlığını kendi vehmi olan varlığına tercih edince evet Allah'ın bekası tecelli ediyor. Benlik, toz duman yok oluyor. Bu herkeste böyledir. Ee, neye göre kuvvetleniyor bu. Vehminin çokluğuna göre. Vehminin çokluğu da hakikatın azlığına göredir. Hakikat ne kadar tecelli ederse vehim o kadar kaybolur. Işık ne kadar şiddetli olursa karanlık o nisbette aydınlanıyor çünkü. Onun için iman nuri şiddetlendikçe, Allah'a muhabbet şiddetlendikçe o vehimde, o karanlıkta, vehmi olan varlıkta, ilimde, bilgide kayboluyor. Bunun için yapılması gereken şey Allah demektir. Rabbim ne dediyse o, doğru odur, hak odur, güzel odur demektir. Kendi adına hüküm vermemektir. Aklıyla, iradesiyle, ilmiyle, bilgisiyle hüküm vermemektir. Hükmü Allah ile vermektir. Hükmü Allah ile verince vehim kaybolur. Onun için söylüyoruz. Bir tek hak vardır, bir tek hakikat vardır. O da Allah'tır. Bir tek doğruyu vardır. O da Allah'ın söylediğidir. Allah'ın buyurduğudur. Evet. Efendim Trabzon'dan Ethem Kurt selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Allah'ı düşünürken bazen hayalime suretler geliyor. Allah bu suretlerden hiçbiri değildir biliyorum ama Allah'ı evet. düşününce istenmeden oluyor. Bir sakıncası var mı? Eğer varsa neler yapmalıyım? Evet. Kesinlikle sakıncası vardır. Allah bir şeye benzemez. Hiçbir şey ona benzetilemez. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan Hiçbir şey ona benzetilemez. Onun gibi düşünülemez. Her ne ki aklımıza geliyor, hayalimize geliyor, o Allah değildir. Haşa. Hayale geldi çünkü, akla geldi, hayale geldi. O bir vehim. Allah'ın zati hakkında tefekkur edilmez. İnsan Rabbini en kamil manada kendi üzerinden tanır. Kendi üzerinden. Dışarıdan değil, kendi üzerinden. Sonra dışarıya bakması gerekir. Kendine bakarken Rabbini nasıl tanıması gerekir? Elbette ki isimlerinden tanıması gerekir. Bir şey hayal etmemesi gerekir. Aklına bir şey geliyorsa o Allah değildir. Bu durumda eğer öyle düşünürse o onun kendi kendine vehmettiği, hayal ettiği bir put olur. Herkes bilir ki kendindeki vasıfları evet, görüyor, işitiyor, biliyor, seviyor, merhamet ediyor, ikram ediyor, hoş görüyor, affediyor. Yani Allah'ın isimlerini kendi üzerinden biliyor. Bunlar hepsi Allah'tan. Yani sonsuz bir deryadan bir damla misali kul. O tecelliye mazhar olmuş ki Rabbini kendi üzerinden tanısın. Zati tecelli, söylemiştim, aşktır. Kendindeki aşkı da biliyor, muhabbeti de biliyor. Bu da zati tecellidir. Onun için en kamil manada insan Rabbini kendi üzerinden tanır. O zaman düşünürken aklına hayaline bir şey gelmemesi için nasıl bir düşünceye, tefekküre sahip olması gerekir? Bunun için ne diyoruz? Ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım diyoruz. Beni yaratan Rabbim. Bak hiçbir şey düşünmüyoruz. Beni yaratan. Beni yaratan derken kendimize bakıyoruz. Evet. Gören, işiten, bilen, seven, irade eden, merhamet eden, ikram eden, affeden, e, insanlara Allah'ın o isimleriyle muamele eden bir kul. Bütün bunu beni yaratan, bütün bu vasıflara e, hakiki manada, gerçek manada sahip olan benim Rabbim. Beni seven Rabbim, beni sevip sevdiği için yaratan Rabbim. Böyle söylediğinde, mesela namazda ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip, kendinden, kendi gönlünden, kendi üzerinden eğer Rabbine nazar ederse, aşka, muhabbete, garg olur. O anda bunu tadar. Rabbinin huzurunda olduğunu tadar. Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu tadar şah damarından daha yakın olduğunu tadar. Kendisini şefe çevre kuşattığını, ihata ettiğini tadar. Bütün varlığa tecelli ettiğini tadar. Bu durumda vehim kaybolur. Hayal kaybolur. Eğer böyle yaparsa gerçek manada tefekkür etmiş olur. Rabbinin huzurunda da durmuş olur. Edebe aykırı herhangi bir şeyde olmamış olur. Öteki türlü akla hayale bir şey gelirse bu durumda e, bu edebe aykırı olmuş olur. Herhangi bir şeye benzetilmiş olur. Allah herhangi bir şeye benzemekten münezzehtir. Bütün varlığı, bütün şeyleri her ne olursa olsun yaratandır. Tecelli edip yaratandır. Her şeyi her şeyle bilendir. Sadece onu dışarıdan bilmiyor. Onu onunla biliyor. Yani insani Rabbim benimle beni biliyor. Beni benden daha iyi biliyor. Benimle bildiği için evet, hakikisini biliyor. Benim anlamadığım kendimi için bende olanı anlamadığım e, şeyleri de bilendir. Evet. Efendim aynı izleyicimiz Kuantum düşünce tekniği denilen bir yöntemle kişilerdeki negatif davranış, hatta inançlar trans adı verilen hipnoza benzer bilincin tamamen açık olduğu bir yarı uyku halinde dönüşüm yapılıyor. Bu uygulamalar doğru mudur? Hürmetlerim demiş efendim. Tamamen yanlıştır. Hak olmayan, hakikat olmayan her ne varsa şeytanın ürettiği ama üretirken bunu Mutlaka haktan bir şeyler alıp öyle üretiyor onu. Doğru diye takdim edecek ya. Eğer e, o hak değilse, o haktakilerin yaptığı bir şey değilse, peygamberlerin yaptığı bir şey değilse, Allah dostlarının yaptığı bir şey değilse, bu durumda o kesinlikle şeytanın ürettiği gibi bir şeydir. Ama haktan bir parça alıp bir şeyler alıp, bir parçaya alıyor, on parçada yanlış katıyor, öyle yaptırıyor. Gaye nedir burada iblisin? Allah'tan bağımsız olarak bir ibadet mantıkıyla değil de Allah'tan bağımsız olarak ibadet üretmektir. İbadet. Bu ibadeti üretmeye çalışırken Allah'a ibadet edilmesin, ibadet de yok sayılsın. Hatta din yok sayılsın, iman yok sayılsın diye bunu yapıyor. Onun için bu küfürdür. Böyle bir düşünce, böyle bir fikir küfürdür. Mümin tefekkür eder. Tefekkür, bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten eftaldır dedi Resulullah Efendimiz. Yani bir saatlik tefekkürde bir yıllık ibadette kazanamadığını kazanır. Ama bu tefekkürü mutlaka Allah'ın emretmiş olması gerekir, Resulünün onu yapmış ve yaptırmış olması gerekir. Yoksa öteki, öteki zan, vehim, buna beraber şeytanın verdiği vesvese hepsi birbirine böyle karıştırılıyor. E, hakmış gibi takdim ediliyor. Sanki o da başka bir ibadet çeşidi olmuş oluyor. Yok işte e, transtır, yok bilmem e, yogadır, yok bilmem başka şeylerdir. Evet, Bunlar mesele e, kulun Allah'ı yok sayması için e, iblisin arkadaşlarıyla beraber gösterdiği çaba gayretten ibarettir bunlar. İnsan hazreti insandır. O başka bir alemden gelmiş. Allah'ın nefeti ruh başka bir alemden gelmiş. Elbette ki bilinç böyle yarı yarıya kapanınca buna yakaza hali ediyor deniyor. E, manevi olarak bilincin bir bölümü, daha doğrusu beynin bir bölümü uykuda, bir bölümü uyanıktır. O manevi tarafa bakan uyanıktır, zahiri tarafa bakan e, uyuyor. Onun için zahiri değil, maneviyatı biliyor. Bununla beraber o anda aslında zahiri olarak da nerede olduğunu biliyor. Ama o daha bir örtülüdür, perdelidir. Mana alemindekileri seyretsin diyedir. Başka alemdekileri seyretsin diyedir. O anda kendi kendisiyle beraber olsun diyedir. O alemden geleni ara diyedir. Tamamen manevi. Ama birileri kalkıp onu böyle başka bir şekilde yorumlamaya kalkıştığında şeytanla beraber, iblisle beraber onu bir din diye takdim etmeye kalkışır sonra. Sonra, yani sen kendi kendine yaptın der bunu. Sonra, bir şeyleri inkar yoluna gider. Ya da kendisindeki vasıfları, özellikleri Allah'tan bağımsız olarak yanlış yerde kullanır, kullanmış olur. O bazılarının, neydi o Hint şeylerin yaptığı gibi İnsandaki özelliği yanlış yerde kullanır. Allah insana her neyi vermişse mutlaka Rabbini bulsun diyedir. Rabbini tanısın diyedir. Kendini bilsin, bulsun, anlasın, tanısın diyedir. Kendi kendisi olsun diyedir. Ebedi hayatını kazansın diyedir. Onu alıp böyle Allah'tan bağımsız bir şeyler için böyle onu kullandığında ee, yanlış olmuş olur, küfür olmuş olur, şirk olmuş olur. Böyle bir fikir, böyle bir düşünce e, tamamen batıldır. Evet. Efendim İstanbul'dan Yeşim Yalçın, Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. Hocamızdan Allah'ın istediği gibi bir kul gibi yaşayabilmek için dua istiyorum. Demiş. Allah razı olsun. Allah hepimizi kendisine layık kul eylesin, abde eylesin, aşık eylesin inşallah. Anladım. Bütün derdimiz de budur. Ama Allah'a kul abd olabilmek için, sevebilmek için yani onu tanımak gerekir. Tanıdıkça severiz. Yani marifetullah'a sahip oldukça o marifetullah aşka dönüşür, muhabbete dönüşür. Rabbimiz'i ne kadar çok tanıdık o kadar çok sevme imkanımız olur. Ne kadar çok tanırsak o kadar çok severiz. Yani bizi ne kadar çok sevdiğini anlarsak Sevgimiz ona göre artar. Bize karşı ne kadar Rahman ve Rahim olduğunu anlarsak, bunu tadarsak o kadar çok aşkımız, muhabbetimiz artar. Aynı şekilde o kadar çok biz de merhabet etmeye çalışırız, merhabetli oluruz. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Onun için kul olmak, abd olmak istiyorsak, iman etmek, aşık olmak istiyorsak, Allah'ın güzelliği üzerimizde tecelli etsin istiyorsak öğrenmemiz lazım. Rabbimizi tanımaya marifetullah'a sahip olmaya çalışmamız lazım. Evet, Bunun için de kardeşlerimiz inşallah gerektiği gibi anlamaya çalışırlar, dinlemeye çalışırlar. Allah'ın isimlerini el-esmâvül hüsnâsını dinlemeye anlamaya, üzerinde tefekkür etmeye çalışırlar. Bu isimlerin kendi hayatlarındaki tecellisini, yansımasını kendi üzerindeki bu isimlerin açığa çıkmasını anlamaya çalışırlar. Marifetleri, e, marifetullahları artar, imanları artar. E, hep beraber gerçek manada Allah'a layıkıyla kul oluruz inşallah. Olmaya çalışacağız inşallah. Evet. Efendim Meryem Akçay, selamünaleyküm. Efendim namazda, secdede, tesbihlerden sonra Türkçe olarak dua edebilir miyiz? veya en büyük dua olan Fatiha'yı okuyarak dua edebilir miyiz? Allah razı olsun demişler. Evet. Her zaman için bizim için ülkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ne dedi kardeşimiz? Namazlardan sonra. Değil mi öyle? Tesbihten sonra dedi. Namazdan sonra değil. Namazda dua etmemiz gerekir. Namazda. Namazın içinde. Mesela namaza başlarken Tabii ki öyle anlamışız ki, öyle anlatılmış ki, sanki Allah e, öyle emretmiş gibi namazda işte Sübhaneke'yi okuyorsun, Fatiha'yı okuyorsun, üstüne bir sure okuyorsun, sonra eğiliyorsun, Sübhane Rabbiyel Azim diyor, tesbih ediyorsun, doğruluyorsun, Semi Allahu limen hamide diyorsun. Ama bütün bunları söylerken, yaparken bunları anlamada gerekmiyor denilmiştir. Mesela Sübhaneke ayet değildir. Başlarken bir ayetle başlamıyoruz. Neyle başlıyoruz? Tesbihle başlıyoruz. Evet, Hamde başlıyoruz. Subhaneke. Allahu ve bihamdik. Ya Rabbi sen subsansın. Her türlü noksanlıktan münezzehsin. Bütün kemal sıfatlarıyla evet mutasıfsın, sahibsin. Allahu ve bihamdik. Allah'ım. Ham senindir. Ham senin işindir. Ham sana layıktır. Bak önce Allah ile konuşuyoruz. Rabimizize tesbih ediyor ve Rabbimiz'e hamd ediyor, hamd ediyoruz. Ve tebarek ismin, senin ismin mübarektir, senin isimlerin mübarektir, senin isimlerin bize sonsuzluğu kazandırır, sonsuz güzelliği kazandırır, sonsuz nimetleri kazandırır. Daha önce Allah'a evet, hamd ediyor, tesbih ediyor, e, isminin mübarekliğini zikrediyor, o isimleri istiyoruz. Fatiha zaten baştan sona dua. Bak önce ayet bu ayet değil. Hanice ayet değildi. O zaman e, söylense e, sanki e, namazda ayetlerden başka bir şey okunmayacakmış gibi zannedilmiştir. Bu doğru değildir. E, namaz esnasında esasında Resulullah Efendimiz namazı kıldırırken Semiallahu limen hamide. Allah hamdedenin hamdini işitir. İşitti. Allah benim hamdimi, ona hamd ettiğimi işitti. Fatiha'yı okuyup hamd etmişti ya. O arada bir sahabeden biri e, muhtemel ki yeni iman etmiş biri tabii. Arapça bildiği için Resulullah Efendimiz'in ne söylediğini anladı. Allah hamd edenin hamdini işitti, işitir. Siz Allah'a hamd ederseniz Allah sizin hamdinize karşılık verir. İşte demek bu demek. Sahabedir o, o anda tam namazın üstünde. Dedi ki elhamdülillahi hamden, kesiren, mübareken, teyiben böyle peş peşe sıraladı. Ee, en büyük hamd, en güzel hamd, en temiz hamd Allah'a aittir. Sonra namazı kılıp bitirdikten sonra Resulullah Efendimiz diyor sahabeye döndü buyurdu ki kimdi öyle o hamd eden? Yüksek sesle hamd etmiş. Konuşmuş yani. Namazda konuştu. Sahabe herhalde yanlış yaptım diye düşünüyor zaten. Utana utana elini kaldırıyor. Ben de mi ya Resulallah dedi. Diyor, buyurdu ki Resulullah Efendimiz o nasıl bir hamd diyor öyle. Melekler senin hamdini Evet, yukarı çıkarmak için gökten inerken birbirleriyle yarıştılar. Senin bu hamdini yükseltmek için Allah'a, Allah'ın huzuruna çıkarmak için. O nasıl bir hamd diyor öyle. Mesele gönülden gelen hamdmış. Namazın bozuluğu demedi. Namaz bozulmaz zaten. Bütün alimler bunu biliyor. Resulullah Efendimiz zaten söylüyordu. Resulullah Efendimiz namazda seccadeyi ıslatacak kadar ağlıyordu. Değil mi öyle? Bununla beraber Ayşe annemiz rivayet etmiş. Resulullah Efendimiz secdede şu duayı okudu. Mesela Ya Rabbi günahlarımdan mağfiretine sığınıyorum. Gazabından rahmetine sığınıyorum. Senden yine sana sığınıyorum. Sen tevapsın. Tövbeleri kabul edensin. Tövbe edenleri Sen Af seversin. Sen affusun. Affetmeyi seversin. Bizi affet. Ya da herhangi bir ayeti okuyup o konuda tövbe etmiş, istiğfar etmiş, dua etmiş. Secdede. Hatta Berat gecesini sorduklarında, Aşağı buyuruyor, Berat gecesinde Resulullah Efendimiz iki rekat namaz kıldı. Bu iki rekat namaz yasidan sonra sabaha kadar devam etti. Sadece iki rekat namaz. Tekbiri getirdi. Kıyamda Fatiha'yı okudu. Üzerine bir sure okudu. Kısa bir sure. Rüku etti. Secdeye gitti. Gecenin yarısına kadar secdede dua etti. Sonra doğruldu. ikinci rakette bir daha secdeye gittiğinde öteki yarısını da yine secdede getir, geçirdi. Yani bir gece boyunca secde etmiş ve dua etmiş secdede. Onun için namazdan sonra değil secdede dua etmek lazım. Secdede. Üç sefer subhanerrabiyel'e ara diyoruz. Sonra peşinde o anda yapmamız gereken ya da yapabildiğimiz, yapacağımız nasıl bir dua varsa onu secdede yapmak gerekir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam? Allah ayet-i kerimede buyuruyor. buyuruyor secde et, yaklaş. Evet, Resulullah Efendimiz de kurun Allah'a en yakın olduğu ani secde anidir. Öyleyse secdede duayı çok altın. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin, buyurdu. Duayı çok at, çokça dua et. Secdede Allah'tan iste, en yakın andasın, Rabbine en yakın olduğun andasın. Neyi isteyeceksin? Her neyi istiyorsan. Ya Rabbi seni istiyoruz, rızanı istiyoruz, dostlukunu istiyoruz, cemalini istiyoruz, cennetini istiyoruz. Şöyle şöyle sıkıntılarım var, onu istiyoruz. Şu konuları, şu sorunları aşamıyorum, bana yardım et. Yardımını istiyoruz ya Rabbi, secdede ama. Secdedeki dua reddolmaz. Neden? Başını yere koymuş, kulun Allah'a en yakın olduğu anidir. Kul ile Allah arasında o anda perde yoktur. Kardeşlerimiz böyle yapsın. Secdede Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi bir dua yapsın, görsün baksın namazdan çıkmayı istemeyecek. Başını secdeden kaldırmayı istemeyecek. Neden? Allah kabul etti de ondan. Allah'ın kabul ettiğini tatdi da ondan. Rabbinin huzurunda olduğunu tatdi da ondan. Secdede yapılan dua başka zamanlardaki duaya benzemez. Bambaşka bir şeydir o. Onun için Resulullah Efendimiz evet, secdede dua etmiştir. Bütün gece iki rekat namaz kılıp bütün geceyi secdede geçirmiştir. Ve bu genel olarak böyledir. Secdedeyi satacak kadar ağlıyordu. Ne söylüyordu ağlıyordu? Dua ediyordu. Bütün alimlerimiz bunu biliyor. Ama söylendiğinde Resulullah Efendimiz secdede dua ediyor dediğinde mesela geçen gün e, televizyondan gördüm bir e, hoca anlatıyor. Ona sordular işte Resulullah Efendimiz secdede dua ediyormuş. Secdede ağlayıp secdede ıslatıyormuş. Biz de öyle yapsak doğru mıdır? Durdu. E, farz namazlarda değil ama sünnet namazda Diğer namazlarda olur, nafili namazda olur. Nasıl yani? Şimdi namaz namazdır. Yani bunun için farz-i sünneti olur mu? Resulullah Efendimiz'in yaptığına yanlış mı diyorsun? Demek istiyorsun yani. Bu doğru değil mi? Demek istiyorsun. Böyle öğrenildiği için yanlış öğrenilen, yanlış anlaşılan bir şeyi düzeltmek zor şeydir. Ama bilinmeyen bir şeyi öğretmek kolaydır. Mesela bazen mescitte, camide biri secdeyi böyle uzatıyor. Biliyor çünkü. Bakıyorsun öteki yanında namazın bozuldu diyor. Secdeyi uzattığı için ya da secdede ağladığı için namazın bozuldu diyor. Ya da seni böyle doğru böyle yapan doğru değil diyor. Sanki kendisi her şeyi biliyormuş gibi. Evet. Onun için namazdan sonra değil secdede dua edeceğiz inşallah. Göreceğiz. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a tabi olunca, onun gibi yapınca neyi kazandığımızı da göreceğiz hep beraber. Evet. Efendim Ceyhun Kızılkaya, selamun aleyküm hocam. Aleykümselam. Öncelikle sizi çok seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Hocam kötülük yapana iyilik yapmak nefsime ağır geliyor. Ne yapmam lazım? Dualarınıza bizi de ekleyin demiş. Allah razı olsun. Dua müşterektir inşallah. Hep beraber birbirimize dua ediyoruz eğer gayemiz dua etmek olmasa, yardım etmek olmasa, neden bu kadar çaba gayret sarf edip, her tarafa ulaşmaya çalışıp, davet ediyoruz, anlatmaya çalışıyoruz? Gayemiz bu tabii. İnşallah bunu sadece dilimizle değil, dilimizle de yapıyoruz, gönlümüzle de yapıyoruz, fiilimizle de yapacağız. Yanlış yapana ikram etmek, doğru yapmak, güzel yapmak. Bunu yapabilmek için yaptığımızın bize neyi kazandırdığını bilmemiz yeterlidir. Eğer bir şeyi yaptığımızda bunun karşılığında Allah'ın rızası varsa, Allah'ın sevgisi varsa, Allah'a yakınlık varsa bu bize Allah'ın yakınlığını kazandırıyor, bize mukarrabun olmayı kazandırıyorsa o her türlü sıkıntıya de gel. Onun için Allah'a yakın olmak istiyorsak, en yakın olmak istiyorsak yapmamız gereken şey neydi? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Vermeyene vermektir, gelmeyene gitmektir. Bizi sevmeyeni sevmektir. Bize yanlış yapana iyilik yapmaktır, güzellik yapmaktır. Bunu yaptığımızda eğer bu bize Allah'a yakınlığı, mukarrebun olmayı kazandırıyorsa bu buna değer. Bu zahmeti çekmek lazım. Ne diyoruz? Senin için ya Rabbi. Sen eğer bununla beni kendine yaklaştırıyorsan, sana yakın olanlardan oluyorsam, ben bunu yutarım. Ben bunun karşılığında bu güzelliği yaparım. Evet, nefsime ağır gelse de bunu yaparım. Sonra göreceğiz ki nefse de ağır gelmeyecek. Nefis de boyun bükecek. Nefis de aynı şekilde bizim istediğimizi isteyecek. Biz istettireceğiz ona. Efendim Zeynep Muk zalime ne kadar sabretmek gerekir demiş efendim. Evet zalime sabredilmez. Ne buydu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? <gülüyor> zalime de mazluma da yardım edin. Mazluma nasıl yardım edeceğimizi biliyoruz. Zalime nasıl yardım edeceğiz ya Allah deyince onu zulmünden Ali koyarak Ali koymaya çalışarak, ne kadar? Gücümüzün yettiği kadarıyla. Ama gücümüz yetmiyorsa, yapmamız gereken şey nedir? Orada sabretmek gerekiyor. Allah mutlaka müdahale eder. Mutlaka müdahale eder. Yapılması gereken şey, bir zulümde gücümüz yetmiyorsa, yapmamız gereken şey, onu Allah'a havale etmektir. Sabredip, Ya Rabbi sana havale ettim deyip, müdahale etmemektir. Göreceğiz ki Rabbimiz müdahale eder. Bizim adımıza ona müdahale eder. Ama bu özel olarak böyle olabilir. Bir de genel olarak zulüm vardır. İnsanların kendi kendine zulmetmesi vardır. İnsanların şeytana tabi olup birbirine zulmetmesi vardır. İnsanın insana zulmetmesi vardır. Eğer her iki tarafta zalimse hiçbir zaman o zulüm bitmez. Ama bir taraf zalim, bir taraf da mazlumsa, o zaman mazlum olanlar, zalimleri Allah'a havale ettiğinde Allah gereken müdahaleyi yapar. Allah bizi zalimlerden değil, mazlumlardan eylesin. Amin. Evet. Efendim Şuayb Ekinci Esselamu Aleyküm Hocam, geceniz mübarek olsun. Benim annem vefat edeli dokuz ay oldu. Annem hacca gidemedi. Onun yerine kız kardeşim Medine'de yaşıyor. Hac yapabilir mi? Ve bayramda kurban kesebilir miyiz? Annemize selam ve dua ile Allah Celle Celaluhu'a amanet olunuz Efendimiz. Allah razı olsun. Allah annelerine, annelerimize bütün mümin kardeşlerimize rahmetiyle muamele etsin inşallah. Elbette ki annesinin yerine Hac yapabilir, kurban da kesebilir. Bütün kardeşlerimiz aynı şekilde, anaları için, babaları için, yakınları için, eşleri için her türlü iyiliği, her türlü güzelliği, infakı, sadakayı yapıp gönderebilirler. Hac da buna dahildir. Ama namaz, oruç bunun dışındadır tabii. Hac buna dahildir. Onun yerine hac edebilir, cevabını hediye edebilir, kurban kesebilir. Bu aynı zamanda kurbanı Resulullah Efendimiz zaten yapıyordu. Hatice annemizin adına kesip gönderiyordu. Hac olarak da sahabeden biri bir bayan kardeşimiz olsa gerek gelip Ya Resulallah babam hacca niyet etmişti ama vefat etti gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim? Evet Ne buyurdu? Bu durumda senin babanı ananın babanın borcu olsa onu öder miydin? Evet. Ya Resulallah deyince, bu da ona borç olmuştur. Dolayısıyla onun borcunu ödemen gerekiyor. Borç olmasa da onun yerine hac yapabilir mi? Evet. O zaman borcunu ödemiş olmuyor, ikram etmiş olur. Evet. Efendim bir dua var, bir de bir soruyla inşallah izniniz olursa bitirelim. İnşallah. Efendim, Selamünaleyküm aleyküm efendim. Eskilerin cehennem aynası dediği televizyonu evlerimizden Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a açılan pencereye çevirdiniz. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatma'ya yakında babanın adı doğudan batıya her evde ya hayırla ya da şerle anılacak demişti. Bugün küfrün maalesef hayat bulduğu topraklardan hakka çağıran olarak Rabbim sizin de isminizi doğudan batıya her yerde duyursun Canım Efendim demiş. Allah razı olsun. Kardeşimiz gerçekten güzel dua etmiş. Bizim de bütün gayemiz, bütün niyetimiz budur zaten. Ulaşabildiğimiz her yere Allah'ın vahyini taşımak, hidayeti taşımak, sirat-i müstakimi taşımak, Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanmayı taşımaktır gayemiz. Onun için bütün derdimiz, gayemiz hep beraber kazanalım, hep beraber Resulullah Efendimiz'e tabi olalım, uyalım. Hep beraber Allah'ın nurunu bulunduğumuz yerde saçalım. Allah deyip saçalım. Bir yerde eğer bir kul Allah diyorsa, Allah'ın rızasını, dostluğunu dert edilmişse oraya Allah'ın nurunu saçıyor. Allah onunla nurunu saçıyor. Onunla vahyini taşır. Onunla imani taşır, hidayeti taşır. İnşallah kardeşlerimiz de zaten öyledir. Onun için yol ikidir. Ya Allah'a ve Resulüne itaat eder, Resulüne tabi olur, Resulünün yolunda, izinde yürürüz. Derdimiz, ebedi hayatımız Allah'ın rızası, dostluğudur. Ya da tam tersi iblise, şeytanlara tabi oluruz. Her hayatı yaşadıkça, her gün biraz daha Allah'tan uzaklaşır. Biraz daha cehenneme yaklaşmış oluruz. Ya da arada durup beni iyilendirmez demiş oluruz. O arada durup beni iyilendirmez. Ya da bilmeyenleri, anlamayanları davet içindir. Yoksa İblisle, şeytanla beraber olanlar zaten onlar yorunu bulmuştur. Onlar zaten nasıl bir yolla gittikileri de biliyorlardır. Ama o aradakiler mazlum kimselerdir. Bilmeyen kimselerdir. Derdimiz onlara öğretmektir. Onları davet etmektir. Zaten iblis de onları davet ediyor. Onun için Allah ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi... Nurdan karanlıklara davet eder. Allah sizi darüsselama cennete davet eder. İblis de cehenneme davet eder. Allah bu daveti yaparken bunu insanlarla yapar. Bunu kullarıyla yapıyor. Onun için bize düşen hayra davet eden, hakka davet eden, rahmete, merhamete davet eden, güzelliğe davet eden, sabra davet eden Kul olmak için çabagayla sarf etmemiz lazım. İnşallah hep beraber bunu yapacağız. Hep beraber kazanmaya çalışacağız. Bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim, son olarak Elazığ'dan Halis Sucer. Selamünaleyküm efendim. Aleyküm. Hürmetle ellerinizden öperim. Allah bizi kendisine ve size layık etsin. Aşkı hakikiye ermek için aşkın mecazi kapısından geçmek lazım. Aşkı mecazi kapısı kimdir? Evet. Aşkı mecazi, ben biraz önce onu izah etmeye çalıştım. Mecazi olan bütün aşklar aşkı mecazidir. Mürşide olan aşk ya da peygambere olan aşk mecazi aşk değildir. O aşk hakiki aşktır. Hakiki aşkın kapısıdır daha doğrusu. Hakkı aşka erebilmek için evet, mürşit kapısı gerekiyor. O kapıdan girmek gerekiyor. Onu sevmek gerekiyor. Ama o aşk mecazi değil, hakikidir. Allah için olan bütün sevgiler, bütün aşklar, muhabbetler çünkü Allah'a gidiyor. Ama mecazi aşk bütün her neyi severse sevsin o mecazidir. Onun o sevgisinin şiddetine göre o mecazi aşk, hakika aşka dönüştürülürken, ona göre de, hakiki aşkı şiddetli olur. Mesela, e, öyle, e, kısa anlatılır. Zatın biri, bir müşid kamile gidiyor. Ben diyor, size tabi olmaya gelmişim. Diyoruz zat, bakıyor ki, üzerinde aşktan, muhabbetten eser yok. Soruyor ona, sen diyor, neyi seviyorsan, Dürro dedi ki ben hiçbir şey sevmiyorum. Sadece gelmişim size tabi olacak. Dürro dedi ki sen yani eşini sevmiyor musun? Çocuklarını sevmiyor musun? Dünyayı sevmiyor musun? Her neyi söylüyorsa yok dedi. Ben hiçbir şey sevmiyorum. Ben sadece gelmişim size tabi olacak. Dürro zaten ona dedi ki bak evladım. Şimdi gideceksin bir şeyi seveceksin öyle geleceksin. Benim işim senin gönlündeki o sevgiyi Allah'a döndürmektir. Sende bir şey yoksa, bir sevgiden bir şey yoksa ben sana bir şey yapamam. Git bir şeyse öyle gel. Evet. Bu çok istisnai bir durum tabii. Örnek olarak e, anlatılır. Mürşidin işi o gönüldeki mecazi sevgileri evet, hakka döndürip hakiki sevgiye, hakiki aşka döndürmektir. Mürşidin işi böyledir. Onun için zahiri olan bütün o sevgi bağlarını koparır Allah'a bağlılar. Mecazi olan bütün sevgiler hakiki aşka dönmeye, dönüşmeye adaydır. Hatta biri ne kadar çok sevmeyi biliyorsa onun işi o kadar kolaydır. Ama sevmeyi bilmiyorsa o zor bir şeydir. İstediğin kadar uğraş ona sevdiremiyorsun. Yani o cevherin de olması gerekir. Daha doğrusu onun kendindeki o cevheri, o aşkı, muhabbeti kullanmış olması gerekir. Evet. Ama mürşidi sevmek e, mecazi değil, hakkı aşklandır. Hakkı aşkın da kapısıdır, başlangıcıdır, yoludur. Evet. Başka şu bir şey varsa. Allah razı olsun. Son olarak şu andaki memleketin, belki dünyanın içinde bulunduğu durumdan biraz birkaç kelime söyleyeyim. Söyledim, her zaman için iki taraf vardır. Bir Allah'ın hesabını yapan taraf, bir de Allah'ın hesabını yapmayan taraf. Neyin hesabını yaparsa yapsın, Allah'ın hesabını yapmayan taraf. Allah'ın hesabını yapanlar bunun karşılığında Allah'ın rızasını kazanır. Ebedi hayatını kazanır. Aynı zamanda Allah'ın hesabını yaparken Allah ile bakar. Allah'ı ciddiye almış olur. Mülkün sahibi Allah'tır. Bu dünya hiç kimsenin değildir. Hiç kimseye de ait olmaz. Bugün biri gelir buranın, buranın sahibi benim der. Ama 50 sene sonra başka biri Orada oturmuştur. Buranın sahibi benim der. O sahibi benim diyen gitmiştir. Allah'ın huzuruna hesap vermeye gitmiştir yalnız. Onun için dünya kimseye ait değildir. Allah'a aittir. Bütün kullar da Allah'ın kulüdür. Ve Allah kullarından kulluk istiyor. Abdiyet istiyor. Allah'ın muradı bu. Yaratılış gayesi bu çünkü. Eğer biz Allah'tan, Allah'ın kulları Allah'tan yüz çevirirse, başka tarafa dönerse, kendi kendine zulmetmiş olur, kendini karanlıkta bırakmış olur. Allah da onları birbiriyle terbiye eder. O e, terbiye ederken, bu da onun rahmetindendir. Ayıksın diye, kendine gelsin diye, Allah'a dönsün diyedir, kazansın diyedir. Eğer o sıkıntı, sorunlar yaşanırken, o zulümler olurken kendine gelmezse, Allah'a dönmezse, tövbe edilmezse o şiddetlenerek devam eder. Ama tövbe edilirse, ya Rabbi sana döndük derse bu durumda ne olur? Allah'ın rahmeti iner, zulüm kalkar. Şu andaki içinde bulunduğumuz durum bundan ibarettir. Allah'tan yüz çevirdiğimiz için karanlıkta kaldık, zulmette kaldık. Bununla beraber şeytana tabi oluyoruz bu karanlık içinde neyin ne olduğunu görüp anlayamıyoruz. Haksız olanlara haklı diyoruz. Haklı olanlara haksız diyoruz. Neden böyle söylüyoruz? Karanlıkta kaldığımız içindir. İblis bize neyi söylüyorsa biz de onu söylediğini söylüyoruz. Allah'ın nazarıyla nazar etmediğimizden dolayıdır. Hazreti insan olarak bakamadığımızdan dolayıdır. Ama her yanlışa doğru demek yanlışa destektir, manevi destektir. İblise destektir, iblise manevi olarak destek oluyoruz. Ben de sana uyuyorum, ben de senin arkandayım. Gerektiği gibi insanları birbirine düşür, insanları birbirine öldür. İnsanlar birbirinin karnı döksün ben de senin arkandayım demiş oluyoruz. Destek verdiğimiz için bu manevi destektir. O kan dökenler sayısı az olsa bile manevi destekleri çok olduğu için her zaman o kan dökülmeye devam eder. Onun için savaş bitsin mi istiyoruz, kan dökülmesin mi istiyoruz, kimse kimseye zulmetmesin mi istiyoruz? Yapmamız gereken şey nedir? Allah'a dönmek. Ya Rabbi sana döndüm. Senden yüz çevirdiğimiz için tövbe ediyoruz Ya Rabbi. İstihbar ediyoruz Ya Rabbi. Şeytana tabi olduğumuz için, şeytani desteklediğimiz için, iblisi desteklediğimiz için, kanun dökülmesini desteklediğimiz için, insanların birbirini öldürmesini desteklediğimiz için, birbirine zulmetmesini desteklediğimiz için tövbe ediyoruz ya Rabbi. Hazreti insana yakışmayan bir tavırda bulunduğumuz için, senin hesabını yapmadığımız için, Ahiretin hesabını yapmadığımız için, dünyayı bir imtihan olarak, kazanma imkanı olarak görmediğimiz için, birbirimize cennet değil, cehennem olduğumuz için tövbe ediyoruz Ya Rabbi. İstihbar ediyoruz Ya Rabbi. Evet, söyledim, gönlümüzden yaptığımız her destek ona güç ve kuvvettir. İblise, şeytana güç ve kuvvet veriyoruz. Manevi güç, manevi kuvvet veriyoruz. Sonra da baş edemeyiz onunla. Ama gücü kuvveti veren insandır. Onun gücü yok. İnsan bu gücü kuvveti ona verdi. Neden? Gönlünden verdiği destekle ona güç kuvvet verdi. Güç kuvveti verirse ne olur? Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Zalimlere meyletmeyin. Yoksa ateş sonra size de dokunur. İşte gönlünden meyledince ne olur? Destekleyince ne olur? Onun ateşine sen de girersin. Zalimlere meyledenler bilmelidir ki, mutlaka bu ateşte onlar da yanar, burada yanar, ahirette yanar. Bu ateşten kurtulamaz, gönlünden meylettiği için, gönlünden desteklediği için, bu doğrudur dediği için, haklıdır dediği için, insanların birbirine zulmetmesine göz yumduğu için, görmezden geldiği için. Allah hepimizi zalim olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Zalimlere meyletmekten muhafaza eylesin. Amin. Zalimlerin yanında durmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şeytana tabi olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şeytana destek vermekten, gönül desteği vermekten, ona güç kuvvet vermekten muhafaza eylesin. Amin. Allah bizi zalimlerden eylemesin. Allah bizi mazlumlardan yana eylesin. Allah bizi barıştan yana eylesin. Kardeşlikten yana eylesin. Birlikten, beraberlikten yana eylesin. Allah bizi kendinden, haktan yana eylesin. Allah bizi insandan yana eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda buluşmayı umut ederiz. Allah'a emanet hoşça Hoşçakalınız, esen kalınız efendim.